Peygamberlerin taşıdığı çağrı, insanları kula kulluktan kurtarıp, Allah'a kul olmayı davet eden ayetlerle doldu. İşte Yusuf suresinin 40. ayetinde, Rabbim bize şöyle buyuruyor, Hüküm yalnız Allah'ındır. O size sırf kendisine kulluk etmenizi emretti. İşte dosdoğru din budur. Tevhid, göklerle yeri, nesilleri ve asırları, kısaca Allah'ın yarattığı her şeyi birbirine bağlayan ve tüm evrende şaşmaz bir adaleti, batıl karışmamış bir hakkı, bozulmaz bir suhl ve sarsılmaz bir düzeni hakim kılan evrensel sistemin adıdır. Ortaklık anlamı taşıyan şirk kelimesi, İslami istilahda Allah'a inanmakla birlikte kudret ve kuvvette de ona denk başka ilahlar tanımak anlamına gelir. Tarih boyunca insanlar ayı, güneşi, yıldızları, çeşitli tabiat olaylarını Allah'a şirk olarak ortak koştukları gibi Firavun ve benzeri krallara ve Karunlara ulûhiyet hakkı tanıyarak, onların yasalarını kabullenerek şirk ehlinden oldular. Halbuki peygamberlerin çağrısı açıktı. Yalnız Allah'a kulluğa davet, bütün tagutlara karşı çıkmaya davet. Aradan çok zaman geçmeden hevalarına uyan Yahudi ve Hristiyan bilginleri, Allah'ın helal kıldıklarına haram, haram kıldıklarına helal dediler. Halk da onlara itaat etti. İşte bu ve benzeri itaat şekli Allah'a şirk koşmaktır. Rabbimiz Kehf Suresi 110. Ayette Peygamber Efendimiz'e şöyle buyurmaktadır. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana Tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahiy olunuyor. Rabbine kavuşmayı uman kimse yararlı iş işlesin ve Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın.